Poncetle ile bir meselesimiz var. İlk de bu videoyu beğenip yorum yapın. Lekam alanı unutmayın. Bay bay. Ah güzel seccadem. Seni bir vakit görmesem kör, iki vakit görmezsem kötürüm, 5 vakit görmezsem... Ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm. E çünkü aşk beş vakittir. Bazen namazı sorduğumuzda şu üzücü cevabı alıyoruz abi kaderimde varsa zaten kılarım. Şimdi burada çok kurnaz bir nefsi iş var aslında. Bir öğrenci eğer ben okula gitmezsem sınıfta kalırım. Şuur olduğu için, bunu bildiği için okula gider. Yani şunu demez. Ya okula gitmeyeyim zaten kaderimde varsa ben kalırım. Kaderimde varsa ben geçerim demez. Yani durum hakikaten şöyle. Ne kadar çaresiz bile olsa halbuki şunu yapar ya son bir umut daha var mı diye bunu sonuna kadar dener. Bir esnaf eğer dükkanı açmazsa ekmeksiz kalacağını bildiğinden dolayı her sabah aynı saatte gider ve o dükkanı mutlaka açar. Yani dükkanı açmayı Kaderim nasılsa zaten rızık öyle gelir asla ve asla demez. Aynı kişi konu namaz olunca ya namaz dediğinde kaderim de varsa elbet kıralım Mehmet kardeş diyerek nefsin muazzam bir hilesiyle namazdan kaçmaya çalışır. Bu arkadaşların nefsinin çok böyle kaçamını sevdiği ikinci bir özellik de ya kardeşim bak ben bu namazı kılarsam eğer tam kılarım.'' Ya işe gidiyorum. Öğlen namazım falan kaçıyor. Ben bu yüzden bu namazı kılamam diye. Yani birini kılamam diye dördünü daha cinayetini işliyor. Tamamını bırakıyor. Halbuki bu işlerde şöyle bir kaide vardır. Bir şey bütün bütün elde edilmiyor diye elindeki parça olan kısmı bırakılmaz. Yani kül elde edilmiyor diye cüz terk edilmez. Ya bu ne demek oluyor? Mesela bir insan namaza başladı. Ama böyle nefsi tam kemale ermedi. Kendini ikna edemedi. Ne yapıyor mesela? Sadece ben evde yatsı kılıyorum diyor. Yani şimdi yatsıyı kılması güzeldir. Diğer dört vaketi kılmaması kötüdür ama ya ben sadece birini kılabiliyorum e, dördünü kılamıyorum böyle olunca ya ben tam kılarım ya hiç kılmam deyip tamamını bırakması daha büyük bir sıkıntı oluyor yani şöyle düşünün bir gün yargılanacaksınız hakimin karşısına çıkıyorsunuz bir vakit namazı kılamayıp dört vakiti kıldığınızı düşünün bir cinayetle yargılanmak var üç vakit kılamayıp iki kıldığınızı düşünün üç ayrı cinayetle yargılanmak var tabii ki de bunların hüküm süreleri birbirlerinden farklı olacaktır yani biri on yıl alırken atıyorum öteki otuz yıl alacaktır e bu sefer ya ben ya tam kılarım ya hayır deyip 5 cinayetli yargın alsam, bu sefer de 50 yıl almış olacaksın yani baktığımda aslında bunlar birbirinden ayrı ayrı şeyler ya da o kadar delikanlısın kıl yani niye o kadar tam yaparım eksik yaparım yani bundan daha önemli işin olmaması icap ediyor zaten bir şurada şunu unutuyoruz yani sebepleri yaratan eğer Cenab-ı Allah Allah Azze ve Celle ise sebeplere riayet etmekte aslında bakarsanız Allah'a karşı bir saygının ifadesidir ve biz bunu yapmak durumundayız sen kamerayı başkasına versene gel evet. sana bir şey soracağım ben Serkan'cim, Serkan baba. diğer Serkan, sana bu kalbim kadar temiz sayfa erirken... Serkan, hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Sağ olasın. Ben soru sormak istiyorum sana. <gülüyor> Serkan, baba. dinliyor musun? Dinliyorum. Şimdi kardeşim, elime bir tane tohum koysam. Evet. Allah bu tohumdan <gülüyor> ağaç yaratır mı? Yaratabilir. Çok güzel. Lan sen çalıştın mı önceden buna? Biliyor muydun? <gülüyor> bunu alım buradan. Bilmeyen adam lazım. Yaratabilir. Biliyor muydun önceden bunu? Duymuştum. Lan benden duyacak, kimden duyacak başka? <gülüyor> <gülüyor> Doğru, tam dediğin gibi... Uğur bence dinlese bile bilmez hala. <gülüyor> Doğru, Allah razı olsun. Olay şöyle, direkt gireyim o zaman oluyor. <gülüyor> Elimizde bir tohum olsa hakikaten Cenab-ı Allah bu tohumu elimde ağaç yaratabilir ama yaratmaz. Neden? Çünkü kainatın birçok aktivitesini tenasubiyet, sebep-sonuç, sebeplerin arasındaki ilişkiye bağlamıştır. Yani tohumun karpuz olmasını istiyorsan toprağa ekeceksin, sulayacaksın, güneş ile ilişkisini sağlayacaksın diye bir sıralama belirlemiş Cenab-ı Allah. Buna riayet edersek eğer onun neticesini bize verecektir. Yani cümlemi bir daha söyleyeyim çok önemli. Allah elimdeki tohumu ağaç yaratabilir ama yaratmaz. Neden? Çünkü kainatta gibi çok vakayı sebeplere bağlamıştır. Namazın da böyle bir sebep sonucu ilişkisi var. Anlatabiliyor muyum demek istediğim Yani senin yaptığın eylem, o eylem namaz olacak ve bunun neticesi ahireti cenneti doğuracak. Yani sadece namazda baz alınmaz ama hani namazı anlatmak için söylüyorum. Yoksa Cenabı Allah cenneti verebilir mi bir kuluna isterse? Verebilir. Verir mi? Verir. Namazlar olmadan biraz zor olabilir. Namazlar olmadan biraz zor olabilir. Tam onu anlatmak istiyorum. Ayet-i Kerime'de şöyle söylüyor. Namazlarında huşu ile olan gerçek müminler kurtuluş ermişlerdir buyuruyor. Yani bize düşen iftitaht tekbiri getirirken Allahu Ekber derken elimizin tersiyle dünyanın tamamını arkamıza itmek ve sadece kabrimize Allah'ı razı etme durumlarına odaklanmak. Düşünsene iftitah tekbirini getirmişsin. O an artık dünya yok. Sen uçurumun kenarındasın. Secadene uçurumun kenarına usulca sermişsin. Bir adım atsan düşeceksin, Secadenden başka gidecek hiçbir yerin yok. Eşin yok. Çocuğun yok. Mesleğin, dükkanın yok. Bir elini uzatsan tutacağın bir tutam toprak, o da yok. Artık seccaden haricinde yaptığın hiçbir şeyin bir ehemmiyeti yok. Ödenecek faturan yok. Telefon teknolojisinin yeni çıkanları nelerdir? O an için hiçbir önemi yok. Sadece sen ve Allah Azze ve Celle Allah. ve seni kandırmaya çalışan nefsine, şeytanına aynen şunu sor. Bütün yollar Allah Azze ve Celle'ye çıkarken sen nasıl oldu da çıkmaza girdin be kardeşim?